Merhaba Dünya Mirası Adalar programındayız efendim e, şimdi ilk önce hemen e, sosyal mecralara adreslerimize gireceğim ama ben Derya Tolgay Merhaba ben Asu Aksoy Stüdyodayız tabi teknik masada sevgili Barış var ve destekçimize hemen peşinen teşekkürlerimizi iletelim Şimdi bize Dünya Miras Adalar Facebook, Instagram, Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Geçmiş programların podcastlarını dinleyebilirsiniz. Epey yoğun Adalar gündemini de oradan takip edebilirsiniz. Şimdi tabii her zaman gibi bir konuğumuz var. Pınar Delen Satıoğlu, Adalar'ın epey yakından tanıdığı gönüllü STK'cı arkadaşımız Pınar'cığım hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Şimdi Pınar e, esasında diş hekimi ama 2014 yılından bu yana Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda gönüllü görev yapmakta. E, özellikle hayvanlara, çocuklara, e, doğaya katkı sağlamak için de birçok STK'da gönüllü olarak çalışmaktasın değil mi? Evet. <gülüyor> Şimdi Barışçı Müzik Vakfı'nın Adalar Çocuk da kurucularındansın. Şimdi geçenlerde Büyükada'da yapılan, senin de içinde yer aldığın müzik kampı ile ilgili konuşalım istedik. Çünkü bildiğimiz müzik kampının da ötesinde çok birleştirici, buluşturucu, ilham verici bir kamp. Sonrasında da hemen bir küçük bilgi verelim dinleyicilerimiz için. Bir konser gerçekleşti. İngiliz şef James Ross yönetimindeki İngiliz Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve ünlü şef Cem Mansur'un yönetimindeki Türkiye Gençlik Filharmoni Orkestrası, Heybelada Ruhban Okulu ve Anadolu Kulübü'nde davetler için harika iki konser verdiler. Ve bu konserin aslında bu etkinliğin bir parçası da bu e, müzik kampıydı işte Adalar Çocuk Orkestrası değil mi? Evet. Esas 3 gün süren bu kampta hem İngiltere'den gelen. 19 e, çocuk vardı. Ama The sadece Bursa İngiltere'de School'dan, gelen öğrenciler de değişik ülkelerden evet, esas. Evet. School'da dinler. okuyan e, değişik ülkelerden yaklaşık 8 ülkeden e, öğrenci vardı ve e, Cem Mansur'un Türkiye Gençlik Flammon Orkestrası'ndan 9 öğrenci. Bunların da bir kısmı Edirne, Bursa, İstanbul e, Mersin vardı. Orada okuyan, e, konservatuarda okuyan öğrenciler. E, tamamen Adalar Çocuk Orkestrası'ndaki 40 çocuğumuza destek olmak amaçlı 3 günlük bir proje yapmıştık. O çerçevede geldiler. 3 gün içinde belli saatlerde Adalar Çocuk Orkestrası çocuklarımız kampta abileriyle ve ablalarıyla buluştular. Tabi özgüvenleri çok gelişti. Çok sevdiler. Çünkü çok paylaşımcı ve öğretici gençlerdi. Tabii ki değerli şef projenin ilk adımını atan James Ross'un önderliğinde çalıştılar ve The Commonwealth Resort Vakfı'nın başkanı Alison Buradaydı, o da aynı şekilde Bu arada çocuklarla bir. Birebir... Şey, James Ross e, büyük adada uzun zamandır geliyor, kalıyor. Evet, 20 yıldır bir, bir, büyük adalı, büyük adalı. <gülüyor> Hayran, hayranı. Hayranı, evet. inanılmaz bir tarihi miras ve doğal miras, kültürel miras verdi o da. Evet, o bizi e, 2007 Heybeli Ada Ruhban Okulundaki e, 150 kişilik İçin Müzik Vakfı, Edirne Kapı ve Bursa Orkestrası'yla ile birlikte verdiğimiz e, 2017 Eylül ayındaki e, konserde tanıdı James Ross. Hı hı. E, o konserden sonra bir stop yanımıza geldi. Çok teşekkür etti. Çok müthiş bir proje dedi. Çok etkilenmiş çocukların. 150 çocuğun o mekanda barış yankıla sesleriyle yankılamasından. Ve önümüzdeki sene böyle bir proje yapmak istiyorum dedi. Şubat ayında Türkiye'ye geldiler. Vakfın başkanı Alison Cox, eşi Martin ve eğitmenlerle ve James Ross'la. Biz Adalar Kent Konseyi olarak onları ağırladık. Konser mekanlarını, kamp yapabileceğimiz mekanları gösterdik. Ve işin ilk adımı konser sonrasında atılan o ışık Şubat ayında gerçekleşti. Daha sonra da uçak biletleri alındı, gelindi. Tabii. Ve 33 kişi... Bu bahsettiğiniz şeyler evet. bayağı bir bütçe gerektiriyor. Hemen unutmadan Hı -hı. söyleyelim. Bu son konser etkinlik. Kamp Kartal Belediyesi'nin ve Adalar Belediyesi'nin katkılarıyla katkılarıyla evet, katkılarıyla, evet oldu Kartal senin. Belediyesi ana sponsordu çünkü hmm. bütün kamp alanı yemekler Kartal Belediyesi tarafından karşılandı. Ayrıca havalimanından alınmaları adaya getirilmeleri bu tabi çok bütçeli işler. Altın Özbey'e o yüzden e, teşekkürlerimizi sunuyoruz her zaman. Aynı zamanda Adalar Belediye Başkanımız Atilla Aytaş da başından beri zaten Adalar Çocuk Orkestrası için destek olan e, bir kişi. O da bütün Adalar Arası transferlerini, çocukların öğlen yemeklerini ve birçok eksik <gülüyor> kalan e, kısmı tamamladı. Bir de tabii Adalar Kent Konseyi'nin değerli emekçileri <gülüyor> destek oldu. Onlar da maddi manevi e, evet. üç gün e, güzel bir kamp çıkması için emek verdiler. Bu adalar çocuk orkestrasının Kent Adalar Kent Konseyi ile ilişkisi nedir? Yani Adalar Kent Konseyi burada nasıl bir rol oynadı bu orkestranın kuruluşunda? Ee, şöyle bir rol oynadı. Ben 2014 yılın Hazir, şey Mart, Nisan ayında Adalar Kent Konseyi'ne seçildim. Ondan bir yıl önceki Kasım ayında Barışçı Müzik Vakfını 10 yıldır takip ettiğim Barışçı Müzik Vakfının 10. yıl konserinde çok etkilendim çocuklardan. Zaten takip ediyordum ama zorlunun o atmosferinde müthiş bir sunum yaptılar. Neden acaba adalarda böyle bir çocuk orkestrası kurmayalım diye bir hayal kurdum. Daha sonra bu hayalimi yani kendi kafamda önce bir oturttum. Ve Adalar Kent Konseyi Yönetimine seçildikten sonra ilk proje olarak Kent Konseyi Yönetimine bunu söyledim. E, Tabi arkadaşlarım Barış İçin Müzik Vakfı'nı tanımıyorlardı. Önce Barış İçin Müzik Vakfı'nı anlattım. Böyle bir projenin nasıl e, oluşabileceği konusunda e, yaptık ama tamamen destek oldu. Özellikle Kent Konseyi Başkanımız e, Profesör Sinan Özbek e, yeni projelerde inanılmaz destekçimizdir. E, her zaman kendisine teşekkür ediyorum. E, ve bütün yönetim kurulu üyelerimiz e, destek oldular tabi bunu belli izinler alarak yapmamız gerekiyordu. İlçe Kaymakamına gittik. Ona anlattık bu projeyi. Hatta onu Mart ayındaki Barış İçin Müzik Vakfı'nın Enka'daki Neşeli Pazarlar konserine götürdük. Bu arada adada 22 yıldır 20-25 çocuk keman öğretimi keman dersi alıyormuş bireysel olarak. O çocukları da götürdük Neşeli Pazarlar konserine. Çok etkilendiler. Veliler özellikle geldi. Bir araba ayarladık Kadıköy Belediyesi'nden. Topluca gittik. Kaymakam Bey de Nezaketle geldi, davetimizi kabul etti. Ee, konser sonrasında çok etkilendi. Hemen bu projeyi başlatalım dedi. Çünkü çocuklar inanılmazdı. O konserden sonra hatta bizim adalardan gelen çocukları sahneye çağırdı. Barışçı Müzik Vakfı yöneticileri. Ee, iyi çalışırsanız bir yıl sonra siz de bu sahnede olacaksınız dedi. Bizimkiler tabii çok heyecanlandı. Aslında hepimiz heyecanlandık. Çok güzeldi ve Bart konserinden sonra... Hızla nasıl yapabiliriz dedik. Vakıf Başkanı ve Meselin Baki ile gittik görüştük. O da mekan varsa, istek varsa rahatlıkla yapabilirsiniz dedi. İşte protokol imzalandı. Haziran 2016'da Adalar Kent Konseyi ve Barış İçin Müzik Vakfı tarafından ne şartlarda birlikte çalışabileceğimiz şartlarda şu Barış İçin Müzik Vakfı bize bütün eğitim ve repertuar desteğini sağlıyor. Yine aynı şekilde şef desteğini sağlıyor. Şef Samuel Matus ve Felix Brüseno ...gönüllü olarak Adalar Çocuk Orkestrası'nın şefliğini yürütüyorlar. E, ve çalışmalar aldı başını gitti. İşte 40, 25 çocukla başladı ilk sene. Şu anda 65. Şu anda 65 çocuğumuz var. Nasıl seçiyorsunuz var? çocuklarınızı? E, seçim nasıl yok. Hı -hı, sadece Kent Konseyi sayfasından e, adalarda yaşayan, yaskış adada... ...yani Hı -hı. kriterimiz o, adalarda yaskış yaşaması gerekiyor çocukların. E, böyle bir orkestrada çalmak ister misiniz diye bir duyuru yapıyoruz... X, Okullara yani tabi tabi ilçe milli eğitimden izin alıyoruz. İlçe milli eğitim müdürümüz evet. zaten duyuruları yapmamıza yardımcı oluyor. İlk sene bile çok kolay oldu. Çünkü Kaymakam Bey projeyi ikna almıştı. Ve şey şu anda vali yardımcımız Hikmet Dengişik o dönemin Adalar Hı. Kaymakamı gerçekten bu projeye çok inandı. Her zaman söylüyorum o olmasaydı bu kadar kolay olmazdı orkestranın kurulması bu çocuklara çağrı yapıyoruz ve çocuklar geliyorlar herhangi bir seçim yok yani sen yapamazsın sen kenara ayır işte diye bir şey yok barışçı müziğin felsefesi bu zaten müzik evrensel bir dil herkes bu eğitimi alabilir çocuklara güvenirsek çocuklar her türlü enstrümanı çalabilir her türlü müziği yapabilir biz de bu felsefeyle devam ediyoruz yolumuza İlkokul ve ortaokul değil evet, mi? Evet, ilkokul ve ortaokul çocukları var. Ee, ilk sene 25 çocuktu. Şimdi 40 çocuk daha eklendi. 65 çocuk. Yalnız bunların 40'ı orkestradı şu anda. 25'i başlangıç sınıfında. Hmm. Ee, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü de bizim partnerlerimizden. Oradan gelen Keman hocamız var. Duygu Hanım çok değerli bir hocamız. O da başlangıç sınıfı öğrencilerini yine eğitiyor. Yine ama aynı şekilde Barışçı Müzik Vakfı Repertuarı desteğinde. Devlettiği zaman onların eğitmenleri de Duygu Hanım'a destek oluyorlar. Bu şekilde dediğim gibi kurumlar arası bir <gülüyor> sinerji yarattık şimdi, aslında. Şimdi esasında Adalar Çocuk Orkestrası dedik ama... ...arkasında şu anda çok önemli bir şey var. Oldu geçtiğimiz şeyde hepimiz biliyoruz ki Avrupa büyük Avrupa Birliğinin büyük elçisi geldi bu konseri izlemeye. Gerçi evet. Adalar çocuk orkestrasının konseri değildi ama onun yol açtığı, evet. onun kapıları açtığı bir süreç yaşandı. Şimdi ziyaretinin sebebi Avrupa Kültürel Miras Yılı etkinlikleri kapsamında oldu. İki gün orada kaldılar. Bir gün ruhban okulundaki konsere geldiler. Gerçekten çok etkilendiklerini <gülüyor> şahit olduk. E, pek de beklemedikleri bir, bir şey gibiydi. E, konser çünkü gerçekten çok başarılıydı. Bilmiyorum sizler ne diyorsunuz ama ben çok, kişiden Çok çok başarılıydı. Çünkü söylüyorum. The gerçekten çok üst düzey bir school. Umarım çocuklarımızın da e, ileriki yıllarda o tür okullarda okuma şansı olur. E, yani Müzik alıp başını götürüyor tabi çok yetenekli çocuklar ve inanılmaz paylaşımcılar yani bizim çocuklarla birebir ilgilendiler workshoplarda hepimiz çok etkilendik. Şimdi tekrar dönelim şeye büyük elçinin <gülüyor> ziyaretine önemli çünkü oldukça önemliydi adalar için şey çocuk orkestrası esasında bu kapılarında minicik anahtarı gibiydi sanki onu açtı ve arkasından böyle bir yerlere bir insanlar etki edebilecek güçte olan kişiler oradan girdiler. Müzik yoluyla girdiler. Bu küçücük coğrafyada bu kadar çok çocuk... Ee, bu sinerjiyi yaratıp Avrupa Büyükelçisi'nin gelip e, işte yetimhanede e, şeyler yaptı, araştırmalar yaptı. Akabinde e, sivil inisiyatifle buluştu, toplantı yaptı. Adalarda neler yapabiliriz, yetimhane için ne yapabiliriz? Yedi e, tehlike altındaki mirastan biri seçildi. Evet. E, tekrar hatırlatalım dinleyicilerime Avrupa, Nostra tarafından. Ee, ve çok değerli adımlar atıldı. Şimdi bunun müzikten olması çok çok hoş. Ee, ne dersiniz? Yani işte bu yap yaptığınız çalış, workshopu anlatırsanız aslında o çok etkileyici olmuş. Yani bu genç müzisyenlerle sizin ee, çocukların, e, değil mi? Orkestra evet, çocuklar ee, Birinci, önce Büyükelçiden başlayayım. Büyükelçinin gelmesi tabii bize çok büyük onur <gülüyor> ve gurur verdi. Çünkü gerçekten tamamen geliş sebebi aldılar çocuk orkestrasını duyuyor. Hı. Eşi de çok merak ediyor adaları da ziyaret etmemişler sanırım daha sonra da bu yetimhane programı evet. eklendi, eklendi. <gülüyor> evet <gülüyor> sizlerin de Sağ katkısıyla evet olsun. yani bizim Emcoran'ın epey katkısı evet katkısıyla. Evet Koran Gümüş'i de sevgili analım gerçekten çok şey önemli yani müzik Evrensel bir güç bence bütün kapıları açabilir diye düşünüyorum. Çok etkilendi ayrılırken özel olarak Ruhban Okulu konserinden sonra biz biliyorsunuz Adalar Çocuk orkestrasının bir tanıtım videosu var. Genel koordinatörümüz Ayten Şele Büyükelçi ziyaretini öğrenince hemen ona İngilizce altı yazılar <gülüyor> hazırladı. Ve yabancı konuklarımıza hazırlandı video. Ruhban Okulu konseri Vandalı Kulübü konseri öncesinde videomuz gösterildi. E, tabii ki etkilendiler. E, çok seviniyoruz. Umarım yetimhane içinde olumlu şeyler olur. Umarım çocuk orkestrasının belki e, desteklenmesi için de bu ziyaretin büyük anlamı olur. E, kampa gelince kamp Cuma günü sabah başladı. Cuma, Cumartesi, Pazar sabahtan e, Adalar Çocuk Orkestrası üyesi çocuklarımız... E, Kartal Belediyesi'nin Büyükada'daki kampına getirildi. E orada e, The Purcell School öğrencileri ve e, Türkiye Gençlik Flarmı'nın Orkestrası öğrencileri tarafından öncelikle birinci kemanlar, ikinci kemanlar gibi işte çello, konturbaz e, çeşitli gruplar halinde e, değişik çalışmalar yaptılar. El çırpmalar, e, işte ritim çalışmalar, e, gerçekten e, şey etkileyiciydi. Ben de cumartesi tam gün olarak kamptaydım. E, Kent Konseyi ekibi olarak nöbetleşe bir çizelge oluşturduk. Hepimizin bir günü vardı. Ben de cumartesi pazar nöbetteydim. E, workshop'lar çok başarılıydı. Son gün de pazar günü de e, Büyük Anadolu Kulübü Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bütün mekanlarını bize açtılar. Konser mekanının yanındaki alanda yine çocuklarımız çello grubu, birinci keman, ikinci keman ve yeni başlangıç sınıfı olmak üzere e, tamamen ritim e, keman çalıştılar. E, belli onların bir disiplinleri var tabii ki onları çalıştılar. E, bu arada Barış İçin Müzik Vakfı'nın Adalar Koordinatörü Şule Taşova e, ve eğitmenlerimiz e, işte... Sinem, Zeynep Eda, Hazal da oradaydı. Onlar da dört kişi olarak kampa destek verdiler. Çünkü çocukları birebir çalınıyorlar. Yabancı dil hı hı. sorunu <gülüyor> olmasın <gülüyor> diye. Ee, onlarla birlikte çalışıldı. Ee, Rumfan Okulu'nda konser sırasında The Commonwealth Resort'un e, vakıf başkanı Ellison bize çok değerli bir hediye verdi. Joshua isimli gencimiz The Purcell School okulundan Elmaların Yongası isimli bizim türkümüzü Adalar Çocuk Orkestrası için bestelemiş. Ben epey bir ağladım bunu <gülüyor> duyunca yani inanamadım. Bize ona hediye ettiler. Yani tüylerimiz diken diken Seni oldu. Seni çalacaklar inşallah. Dünya püramiyeri pazar günü yapıldı. Çaldılar Çalıyorlar. ilk bölümü. Evet, evet, onu, yani, onu çalsak. Evet, onu de evet, çalsaydık çalabiliriz. Evet, şey de, Sosyal medya şeylerini tamam. de verebiliriz. Tamam. isterseniz. Gerçekten Büyükada'daki workshop'un çalışmasında bir buçuk saatteki ilk çalışmada bir kısmı da elmaların yongasını çalıştırmışlar. Hı hı. Ve daha sonra bu workshoplardan sonra genel prova gibi oldu. Bir adalı çocuk, bir İngiliz çocuk, bir Türkiye Gençlik filarmoninin öğrencisi. Hep böyle mix olarak yerleştirilirler üç gün kamp boyunca. Ve en son workshop'tan sonraki Birleşik Oturum'da elmaların yongasını çaldılar. Yani dünya premieri yapılmış oldu. Çok tabii değişik bir durum. Biraz isterseniz evet. şimdi Hı -hı. bu kadar müziği söyledik. Elmaların yongasını tabii <gülüyor> hazırlayamamıştık ama Hı -hı. E, bir küçük dinleti yapalım. Evet, Bilmeyenlere bu... Adalar Çocuk Orkestrası'nın geçen Hı -hı. sene Ruhban Okulu'nda verdiği konserden sanırım bir e, birkaç üç dakikalık bir şey. Bu tabii açık havada Hı -hı. E, son derece yani basit bir cihazla çekilmiş kayıda alınmış. Hani şimdiden affola ama çocukların neler yaptığını az buçuk hayal etmeleri için dinleyicilerimiz adalar çocuk orkestrası Facebook sayfası ve YouTube hesaplarımızdan şu ana kadar geç yani kaydettiğimiz bütün şeylerin tamamını izleyebilirler. Evet. Dinleyebilirler efendim. Neyse bu şey yok. Evet efendim işte böyle güzel doğal ortamda. Çok kadar... güzel bir konserdi biz <gülüyor> buna bütün Adalılar olarak gitmiştik gerçekten sizi kutlarız. <gülüyor> Çok yani belki böyle programın sonuna gelirken hani bu müziğin evrensel değeri nedir çocuklar bu müzik orkestrada çalmaya başladıktan sonra nasıl değiştiler? Bir de bir uluslararası bir sürü insanla tanışıyorlar değil mi? Evet, vizyonları çok değişiyor tabii. Normal bir keman dersi gibi değil orkestrada çalmak. Bir kere paylaşmayı öğreniyorlar. Özgüvenleri çok yükseliyor. Şu an ikinci seneyi bitirmiş çocuklarda özellikle farkı çok iyi görüyoruz. Bir de yani birbirlerine destek oldukları için yeni başlayanlar da... ...büyük çocuklardan nasıl davranması gerektiğini öğreniyor. Prova aralarında... Birlikte bir şeylerini paylaşıyorlar, yemeklerini paylaşıyorlar, oturdukları yeri paylaşıyorlar. E, aralarında biz arada bir yılda üç ya da dört sefer e, karşıdaki konserlere götürüyoruz çocuklarımızı bir bakış açısı olsun diye. E, aralarında hiç e, adadan çıkıp e, Boğaz Köprüsü'nü geçmemiş çocuklarımız vardı. E, bu tür güzellikler de oluyor, elimizi sıkı sıkı tutuyorlar Hani <gülüyor> nasıl geçeceğiz karşıya diye. Ee, ama gerçekten e, müzik çok evrensel bir güç ve çocuklar e, bu tip orkestra çalışmalarında paylaşmayı öğreniyorlar. Evet bir de sizin galiba orkestradan e, çıkıp... E... ...Türkiye Gençlik Filharmoni Orkestrası'nda... ...çalan iki öğrencimiz var? Yok mi? bir öğrenci, bizim değil. Barış İçin Müzik Vakfı'nda 2006 yılında... ...6 yaşında cello eğitimine başlamış... ...Yunus çocuğumuz. Ben onu Barış İçin Müziği'yi takip ettiğimde... ...konserlerde görüyordum. Pazar günü karşılaştık. Meğerse iki, yıl, iki yıldır... ...Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın... ...sınavlarını kazanmış ve orada çalıyormuş. Ve bizim çocuklara... ...bu son üç gün... ...workshoplarda destek oldu. Zaten çok bilenin az bileni eğit, eğitmesi Hı. üzerine kurulu bir sistem. Evet. Gerçekten çok mucizevi. şey. dayanışma, değil evet, mi? Evet, dayanışma ve paylaşmayı öngörüyor. Bir ay bile önce başlayan bir çocuk, yeni başlayanı zaten Barışçiği Müzik Vakfı eğitmenleri de bunu hep şey yapıyor. Sadece eğitmen eğitmiyor. Çocuklar da birbirini daha az bileni eğitme yapıyorlar. Dolayısıyla böylece otomatik olarak paylaşmayı öğreniyorlar. Ve evet. beraber yaşama e, kültürleri, evet. kamplardaki etkinlikler çok önemli. Beraber yaşayıp, beraber çalıp, e, o çok sesliliği direkt sahada da, sonra da konser salonlarında beraber yaşamak ayrı bir deneyim herhalde. Evet, Adalar bir bir çünkü deneyimini. tam da böyle bir coğrafya, çok kültürlülüğü, yaşadığımız bir yer. E, yani ben düşünüyorum küçücük bir yer sonuçta ada. E, Yaşamda belli, nüfus da belli ve buradan 65 çocuk Çıkabiliyor. Bu acaba altında bu kültürün yatıyor olması, çok kültürün yatıyor olmasının nedeni var mı diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Olabilir yani mutlaka vardır. Olabilir değil mutlaka vardır. Çocukların da birbiriyle kaynaşması inanılmaz çünkü yani. Hı. Adada zaten bir mahalle kültürü var biliyorsunuz. Birçok evet. çocuk, birçok anne... Birbirini tanıyor. Burada annelere de velilere daha doğrusu teşekkür etmek lazım. Anneler babalar çocuklara aynı şekilde destek veriyorlar. Ve bizlerle yaptığımız etkinliklerde görevlerini bilip sorumlulukları paylaşıyorlar. Destek oluyorlar. Adadaki bu mahalle kültürünün kaybolmaması büyük etken. İleriye dönükte bir takım aslında hedefleriniz var. Evet hedefimiz birazcık çocuk sayımızın artması... Artı eğitim şu anda haftanın iki günü Şehit Murat Yüksel İlköğretim Okulunda Pazartesi ve Çarşambaları dördür saat eğitimimiz var eğitimimizin dört güne çıkarmasını çıkarılmasını hedefliyoruz orkestramızın yüz çocuk ...olmasını hedefliyoruz ama... ...bundan sonra artık yaylı çalgılar... ...değil vurmalılar ve... ...üflemeliler olsun istiyoruz... ...ama bu yılda atlatmamız gerekiyor... ...orkestranın biraz daha oturması... ...gerekiyor, tabi bunlar hep Barışçı Müzik Vakfı... Ile ...yaptığımız değerli toplantılar... ...onların tecrübeleriyle elde ettiğimiz... ...sonuçlar, bu yılda yine... ...65 çocukla devam edilecek... ...ek çocuklar alınacak... ...onu yeni eğitim dönemi başlıyor... ...önümüzdeki haftalarda o zaman karar verecek ama ondan sonraki dönemde dediğim gibi vurmalar ve üflemelerin eklenmesini istiyoruz. Çocuklarımızın uluslararası <gülüyor> kamplar yapmasını istiyoruz. Yine Aynı şekilde The Okulu'nun sağladığı evet. kamp gibi başka okulların çocuklarımız için gelip kamp yapmasına, eğitim vermesini istiyoruz. Peki bunun finansmanı bir... falan nasıl olacak? Siz gönüllü çalışıyorsunuz. Evet Gerçekten biz gönüllü çalışıyoruz. Harcamalar yapıyorsunuz cebinizden. İşte ee... kurumlar arası bir sinerji oldu. Kartal evet. Belediyesi projeyi anlatınca büyük destek oldu. Burada Kent Konseyi yurtme Kurulu üyemiz Begüm Yavuz'a teşekkür etmeden geçinmeyeceğim. Evet, çünkü bir müzik çünkü... aleti yani oldukça pahalı bir... Onlar Müzik aletleri tamamen Adalar Kent Konsey Eğitim Grubu Hı -hı. tarafından temin edildi. Yani ilk baştan bu yana eğitim grubu, başkanımız Nezih Bayraktar ve 15 tane üyemiz var. Onlar çok duyarlı insanlar. Bu projeye gerçekten çok el verdiler. Ve çocuklar seçildikten sonra kaç keman, kaç çello olduğunu öğrendikten sonra biz inanın o aletleri 15 gün içinde temin ettik. Çünkü Adalara bu projeyi anlattığımızda herkes ya çocuğunun kullanmadığı kemanı verdi Hı -hı. ya da gitti bir keman aldı, çello aldı onları yine bağışçıların olduğu bir Hı -hı. şeyde çocuklarımıza teslim ettik. Zimmetli zaten enstrümanlar. O zaman burada Hı -hı. biraz daha vurgulayalım. Yani bağışlara ihtiyacınız var. Evet. Desteğe ihtiyacınız evet. var. Özellikle adaların sayfiecileri, yazlıkçıları evet. yani pandemi vakitlerinde destek olacak insanlar. Yani onlar da yaz kış oturmuyorlar ama yazın böyle bir çocuk orkestrasının varlığını ee, ...hatırlamaları... ...ve onlara destek, destek olmaları çok istiyoruz. önemli. Sanırım. Evet, e, Facebook sayfalarımızdan... ...destek nasıl olabileceklerini... Hı -hı. yapabilir. Dediğim gibi eski enstrümanlar da... ...işimize yarıyor ee, ve... E, hesap numaraları var. Barış İçin Müzik Vakfı'nın bizim için kullandığı evet. bir hesap numarası. Var. Sizin da, ayrıca hı. bir kendi gayretiniz de var değil Onlar mi? Onlar tabii bizim <gülüyor> gönüllü Koşu, olarak Koşuyorsunuz siz mesela. Evet ben e, adım adım oluşumuyla yıllardır koşuyorum çeşitli STK'lar için. Son 3 yıldır Barış İçin Müzik Vakfı, Adalar Orkestrası için koşuyorum. Bu yılda 10 e, kilometreyi kendi ağengimle çocuklarım için <gülüyor> adımlayacağım. Yine kent konseyinden benim gibi adımlayacak arkadaşlarım da var. Evet, sağlık efendim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu, ediyorum. bu bağışlılık işini ben de unuttum yani adalarla sınırlamamıza gerek yok yani bu, bu orkestra Tabii. zaten müstesna. Evrensel. Evet. Tüm, tüm evrensel, tüm evet, bağışçılara tüm bağışçıları açık Tüm açık zaten yine adada yaşayıp ama yurt dışında olan insanlar da destekliyor. Bütün destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Evet programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son Hı -hı. sözleriniz var mı efendim? <gülüyor> Son sözler bir hayali benim için. Yani her konser ya da her etkinlikte gerçekten çok etkileniyorum. Halen daha demek ki heyecanımı kaybetmedim diye hissediyorum. Bana bu projede el veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Umarım Destekler devam eder. Adalar Çocuk Orkestrası'nın aynı Barışçı Müzik Vakfı gibi 5. yılı, 10. yılını kutlarız. Çocuklarımızın sayıları yüzleri geçer. Biz de Adalılar olarak bu gururu hep birlikte evet. yaşarız. Bize bu imkanı verdiğiniz için de Dünya Mirası Adalara çok teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim, Elinize sağlık çok gerçekten. Sonuna geldik. Dünya Mirası Adalar programını dinlediniz. Konuğumuz Pınar Delen Satıoğlu'ydu. Barışçı Müzik Vakfı'nın. Adalarda kurucularından öncülerindendi. Ee, biz haftaya buradayız, ama e, e, şey esasında <gülüyor> bir iki bir şey söylemek istiyordum ama zaman var mı bilmiyorum bitti söyleyemiyorum. O zaman adalar hepimizin hoşçakalın evet. diyoruz. <gülüyor> hoşçakalın.